Peki mirim anlaşıldı diye seslendi Gatsby. Yavaşladık. Cüzdanından beyaz bir kart çıkararak adamın burnuna uzattı. Tamam beyim diye boyun eğdi polis. Bir de selam verdi. Bir daha rahatsız etmem sizi affedersiniz Mr. Gatsby. Neydi o dedim gösterdiğin. Oxford'da çekilmiş resim miydi yoksa? Komisere ufak bir hizmetim dokunmuştu da vaktiyle. Noellerde tebrik kartı yollar bana. Büyük köprünün üstünde taban aralıklarından sızan gün ışığı, geçen arabaların üstüne her yanlarını pırıldatmacasına vurur, nehrin karşı yakasında da şehir kokmaz bulaşır parayla, hepsi de bir hacette dikilmiş beyaz yığınlar, şeker kesmeleri halinde yükselir. Ne zaman Queensboro köprüsünden şehri görseniz, her seferinde yeniden görüyorsunuzdur şehri. Dünyanın bütün gizi ve güzelliğine açılan deli dolu bir vaat halinde. Çiçeklerle tınazlanmış bir cenaze arabasıyla bir ölü geçti. Ardından perdeleri inik iki otomobil. Daha arkadan da dostların daha az yaslı arabaları. Dostlar Güneydoğu Avrupa'nın acıklı gözleri, kısa üst dudaklarıyla baktılar bize. Geçirdikleri bu kasvetli tatilin gösterileri arasına Gatsby'nin göz alıcı arabasının da katılmış oluşuna sevindim. Blackwell adasının orada yanımızdan limuzin markalı bir araba geçti. Direksiyonda beyaz bir şoför, arkada kıl pranga, kızıl çengi, üç zenci, İki delikanlıyla bir kız nasıl geçiyoruz sizi diye nispet vererek bize bakarlarken gözlerinin aklarının fırıl fırıl döndüğünü görünce tutamadım kendimi kahkahayla güldüm. Şu köprüyü de geçtik ya diye düşündüm. Olmayacak bir şey yok bu dünyada. Tevekkili olmaz olmaz dememişler. Geçme gibi bir adam bile olabilir dünyada. Niye olmasın? Öğlen vakti bir kıyamet... 142. caddede iyi yelpazelendirilmiş bir bodrum lokantasında Gatsby ile buluşuyoruz. Sokağın aydınlığını kıbrışarak gidermeye çalışan gözlerim bekleme salonunda Gatsby'i biriyle konuşurken hayal meyal seçiyor. Mr. Carvey, bu da arkadaşım Mr. Wolfsheim, ufak, bidik burunlu bir Yahudi, kocaman kafasını kaldırıyor Burun deliklerini abad eden iki kıl fundasıyla bakıyor bana. Loşlukta çereotu gözlerini neden sonra seçiyorum? Şöyle alıcı gözüyle bir baktım dedi. Mr. Wolchheim bir yandan da elimi hararetle sıkıyor. Ne yaptım sorabiliyor musunuz? Ne yaptınız diye sordum kibarca. Sözü bana değilmiş meğer bıraktı elimi. O anlamlı burnuyla Gatsby'i örteledi. Parayı Ketsboh'a verdim. Bana bak, Ketsboh dedim. Dilini tutmayı öğreninceye kadar buna on para koklatmayacaksın. Sıkı mı? Bir daha açsın ağzını. Gatsby kolumuza girdi. Lokantaya doğru yürüdü. Bunun üzerine Mr. Bolsheim başlamaya hazırlandığı yeni cümleyi yuttu. Bir uykuda gezer dalgınlığına gömüldü. Cinfiz mi emredersiniz diye sordu başkarson. Güzel bir lokanta burası dedi Mr. Walsheim. Tavandaki prispiteryan perilerini bir süzdü. Ama ben kendi hesabıma karşı sıradakine buna değişmem. Evet cinfiz lütfen diye rıza gösterdi Gatsby. Mr. Walsheim'a döndü sonra. İyi ama dedi. Bu havada çok sıcak olur orası. Sıcak, dar, kabul dedi Mr. Borsheim ama hatıralarla dolu ya. Neresini söylüyorsunuz diye sordum. Eski metropole, eski metropole diye kara kara söylendi Mr. Borsheim. Göçüp gitmiş günlerin toprak olmuş dostların hatırasıyla dolu. Ömrümün sonuna kadar Royce Horsten'ı orada öldürdükleri gece aklımdan çıkmayacak. Masada altı kişiydik. Rosie bütün gece tıka basa yemiş içmişti. Handi ise gün ağracaktı. Bir garson geldi, yüzü öyle bir tuhaf ki dışarıda birinin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Geliyorum dedi Rosie, kalkmaya davrandı. Çektim yerine oturttum. Görüşmek istiyorlarsa kendileri gelsin buraya. Ama sen bu odadan dışarı adım atacak olursan karışmam bak. Ben söyleyeyim de bir kere. Sabah saat dört sularıydı. İstorları çeksek gün ışığı dolacaktı içeri. Gitti mi diye safça sordum. Tabii gitti dedi. Mr. Borsheim'ın burnu bir ateş püskürdü bana. Kapının ağzında döndü bize. Ne dese beğenirsin. ''Bitmedi daha kahvem. Sakın kaldırmasın garson.'' dedi. Yan kapının oraya çıktı. Herifler üç el ateş edip arabayla çekip gittiler. ''Dördünü de elektrik sandalyesine oturttulardı değil mi?'' dedim. ''Hatırladım da.'' ''Baker'ı da sayarsam beş.'' dedi. Burun delikleri ilgilenmiş gibi benden yana döndü. ''Bir iş ortaklığı arıyormuşsunuz galiba.'' dedi. Bu iki sözün üst üste gelişi şaşırtıcıydı. Benim yerime geç bir karşılık verdi. Yok efendim diye telaşla araya girdi. Başka birisi o bu değil. Allah Allah. Mr. Warshall hayal kırıklığına uğramış göründü. Bu sadece bir dost. O mesele üzerinde bir başka sefer konuşuruz demedim miydi sana? Affedersin dedi Mr. Warshall. Bir başkasıyla karıştırmışım. Ardından özlü bir sessizlik oldu. Mr. Walsheim eski metropolün içli havasını unutup yırtıcı bir özenle yemek yemeye başladı. Bu arada da gözleri yavaş yavaş bütün odayı dolayı dönüyordu. Tam arkasında oturanları da teftiş için yerinden çark ederek daireyi bütünledi. Hani benden utanmasa eğilip bizim masanın altına da bir bakacaktı. Bir şey söyleyeceğim sana Mirim dedi. Gatsby bana doğru eğilerek galiba bu sabah arabada seni kızdırdım biraz. Yine aynı gülümseme belirdi yüzünde ama bu sefer direndim. Böyle gizli kapalı şeylerden haz etmem dedim. Hem ne diye tutup açıkça söylemiyorsun ne istediğini anlamıyorum ki. Niye ille Miss Baker'ın ağzından duyacakmışım? Aklına kötü bir şey gelmesin sakın diye yürekledi beni. Miss Baker sen de biliyorsun tanınmış bir şampiyon. Bir kötülük olsa hiç karışır mıydı bu işe? Birden kol saatine baktı sıçradı yerinden. Mr. Walsheim gözleriyle Gatsby'i izleyerek hoş değil mi hem yakışıklı hem de tam bir centilmen. Evet, Oxford'da okumuş hem. Öyle mi? İngiltere'deki Oxford Koleji'nde. Biliyorsun neresi değil mi? Duydum, evet. Dünyanın en meşhur kolejlerinden biri. Çoktandır mı tanırsınız Gatsby'i diye soruşturdum. Yıllar oluyor diye hoşnut hoşnut karşılık verdi. İlk tanışmamız harpten hemen sonra oldu. Ama bir saat içinde helal süt emmiş bir insanla karşılaştığımı anladım. Dedim ki kendi kendime, "Ha işte, alıp evine götürebileceğin, korkmadan anana, kız kardeşine tanıştırabileceğin bir adam.'' Durakladı, ''Kol düğmelerime mi bakıyorsunuz?'' Baktığım falan yoktu ama bu sefer çaresiz baktım. Fil dişinden yapılmış gibi ama acayip bildiğim bir şeye de benziyor. İnsan azı dişlerinin en mükemmel örnekleri diye bilgi verdi bana. Allah Allah, inceledim düğmeleri. Çok iyi bir akıl. Öyle ya. Gömleğinin yenlerini ceketinin kollarından içeri iteleyi verdi. Öyle dediğim gibi. bir kadın işinde gayet titizdir. Arkadaşlarının karısına yen göze bile bakmaz. Bu içten güvene konu olan zat. Masaya dönüp yerine oturunca Mr. Walsheim kahvesini başına dikti, kalktı ayağa. Sayende güzel bir yemek yedim dedi. Ama kabak tadı vermeden delikanlıları baş başa bırakıp vaktiyle gideyim ben. ne mirim diyecek oldu geçbi ama yarım ağızla. Mr. Walsheim hayır duası ediyormuş gibi elini kaldırdı. Çok naziksin ama ben başka bir nesline adamıyım diye Ciddi ciddi açıkladı. Siz burada baş başa oturacak, spordan konuşacaksınız, hanım arkadaşlarınızdan bahsedeceksiniz filan. Elini bir daha sallayarak ne olduğu meçhul üçüncü bir konuyu daha ima etti. Bizden geçti böyle şeyler. Ellisine merdiven dayadık. İyisi mi başınıza musallat olmayayım. Ellerimizi sıkıp giderken dona kaldı. Burnu titriyordu. Kalbini kıracak bir şey mi söyledim acaba diye huylandım. Ara sıra içlenir böyle diye açıkladı Gatsby. Öyle günlerinden biri bugünde. New York'un sayılı tiplerinden biridir. Broadway'in demirbaşlarından. İyi ama ne iş yapar bu adam? Aktör mü? Değil. Dişçi mi? Mayer mı dişçi? Yok canım, kumarbazdır o. Gatsby duraksadı. Sonra serin kanlılıkla ekledi. 1919'da dünya beyzbol çifte bahislerini dalavere'ye getiren adam bu işte. Sahi mi söylüyorsun?